Kâlallâhu Teâlâ fi Kitâbi'l ve nuru iman ile münevver alınları hakka secde etmekle sürûrlanan dilleriyle Allah'a tevhî eden gönülleriyle Allah'a gönül veren Kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşk olanlar. Duyunuz, biliniz ve böylece anlayınız ki bu kainat muhabbet üzere vaz olunmuştur. Muhabbetle kurulmuş, muhabbetle vaz olunmuştur. Buna binaen Cenab-ı Hak habibi edibi Muhammed Mustafa'ya bir hadisi kutsî ile "Levlâke levlâk lemehâleketel eflak" Yani Habibim Ahmet seni halk etmesiyim. Eflaki felekiyatı halk etmeyecektim. Yani bu cihanı halk etmeyecektim buyurmuştur. Ve kendisinin gizli bir hazine olduğunu, bu hazinenin de zatına sevdirilerek, mahlukata halk ederek kendisini ishar etmesidir. Ve muhabbetle olmuştur iş. Muhabbetle başlamış, muhabbetle bitmiş. Muhabbeten Muhammed olmuştur hasıl. Muhammed sizin muhabbetten rahatsız. En büyük saadet, en büyük selamet, en büyük lütfü kerem-i ilahi, nimet üzma, Resul-i Ekrem gibi cümle enbiyaların serdarı, cihana rahmetelli alim olarak gönderilen Habibi Hudaya, bizim ümmet olmamız bizim için tabidir. Hiçbir nebinin hayatına Allah kasem etmemiştir. Ancak Resul-i Ekrem'in hayatına kasem etmiştir. Hayatın hakkı için Habibim Muhammed demiştir. Düşünün, yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah, habib ve edibine, habibim. Senin hayatın hakkı için demiştir. Yine Betuha suresinde ve duha ve leili izasaca ma ma kale ve Duha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cemali ve leyl-i izaseca ise resul Ekrem'in siyah saçlarıdır. Allah Habibinin cemaline ve siyah saçına yemin etmiştir. Ve aynı zamanda da duha resul Ekrem'in duha vakti zuhurudur. resul Ekrem'in doğduğu saate ana yemin etmiştir Hazreti Allah. Kadri ve alası gayet yüce. Arş-ı Rahman Resul-i Ekrem'in ayağı bastığı için... Tezyil olmuştur. Resul-ü Ekrem'in ayağının tozu ile. Hatta diyor ki Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç arşa vardım ve ayakkabıları mı çıkarmak istedim. Cenab-ı Hak bana buyurdu ki Habibim Ahmet ayağından çıkarma kunduralarını. Benim arşıma sen ayakkabınla bas dedi. Ben dedim ki ya Rabbi kardeşim Musa tur Sina'dayken ona Alek ayakkabılarını çıkar diye emir ferman buyurmuştur tur Sina kürre hafta bir yerdir. Halbuki burası arş-ı rahmandır dediğim vakitte de o benim kelimimdir. Sen benim habibimsin. Senin ayakkabının tozlarıyla benim arşim iftihar eder buyurmuştur. Resul-i Ekrem'in düşün. Hiçbir nebinin iremediği makam-ı uliyaya tevhidi efale resul, tevhidi sıfata resul, tevhidi zata resul ermiştir sallallahu aleyhi ve sellem hepsi ayet ile sarihat var duvar kimlerse rahaten Allah terle beyandır ve Allah herama tevhidi ifadidir. Lakin şahakum resulumun enfesikum aziz, alehim aani harisun alekum bil mu'minin rahim rahim ayet Resulullah'ın tevhidi sıfat olduğunu ilan eder. Innelladine yubaayunek innellahu yubaayun Allah Resul De휴 zaten malik olduğunu ishareyler. Anlayanlara, ariflere. Bu alemde Resul-i Ekrem'i oğlu emine Emin'ini şuzu bilenler. Peygamberi peygamber bilmişti, de, bil, biliyor demek değildir. Onu Ebu Cehil daha iyi bilir peygamberin annesini, babasını cülalesini. Resul-i Ekrem'i bilmek Allah'a mahsustur. Allah. Ancak salavat-ı şerifede allah Teala bize emrettiği vakitteki her cuma günü ilan olmuyor bu ve Kur'an'da da böyledir. İlan almakta da her anda. Ben Allah'lığımla meleklerimle Habibim Ahmet'e selat ediyorum. Ey müminler siz de Habibim Muhammed'e selat ediniz diyor. Biz ne diyoruz? Ya Rabbi Allah bize selat ediyor. Biz Cenab-ı Hakk'a Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rabbi sen selat et diyoruz. manası ne demek? bin Ahmet'e layık olan salavatı biz kul ilmiyle bilemeyiz ya Rabbi. Ancak ilmullah ile bilirsin. Ona layık olan salavatı sen ver diyoruz Cenab-ı Hakk'a. Anlattığımız deryadan bir katre. Kürelerden bir zerre, güneşlerden bir huzme. Resul-i Ekrem'e olmadık. Onun ve daha Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Yani şu, böyle bir peygambere dev i Kıyamette nasıl mülaki olacağız? Ede onunla nasıl olacağız? Nasıl beraber olacağız? Bunu isar etmek istedik. Makamı çok yüce, çok ali Bizim ise günah ile âlüde olmuş insanlarız. Ha, şimdi bunu şu hadis-i şerifin maliyle bahsedeceğim. Bir gün günlerde bir mübarek gün, günlerde bir mübarek gün, günlerde bir mübarek gün, mesih Nebiye, bir Arabi gelmiş yahut bir zat gelmiş Resul-i Ekrem'e. Ya Resulallah, kıyamet ne vakit kopardırmış. Vaktimiz dar olduğu için içinize memurlar var falan, bunun için kısık saltıyoruz yani. yani. bir Nebiye Allah, Ya Resulallah. Efendiler, bir şey daha söyleyeceğim. İyi kulak veriniz ve sözümle amil olunuz ve necata iriniz. Resul-i Ekrem'i sakın ha ismiyle mücadret anmayınız. Mutlaka Resul-i Ekrem'in sıfatlarını söyleyiniz ve ismini işittiğiniz vakitte mutlaka salavat şerifi getiriniz. Bir adam yani Cenab-ı Peygamber'in Mücered ismini söylese ismini söylese ameli haptolunur. Ameli batılı olur yani. Birbirimizi gibi çağırdık mı? Birbirimizi çağırır gibi peygamberi amellerimiz haptolunur. Edeb lazım, terbiye lazım. Allah edeb Allah istiyor Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve selleme. Edeb istiyor ona. Ona hürmet istiyor. Ona tazim istiyor. Çünkü kendi tazim ediyor Hazreti Allah. Ona zemin aşık, zaman aşık, kevr kar aşık. Ard aşık, sema aşık, cümle, melaiki aşık, Allah aşık Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ne vakit kıyamet kopar. resul Ekrem bu soruya cevap vermedi ve kıbleye döndü, namaza durdu. Namazı bitirdi, cemaate hitaben sahil nerede, soru soran kişi nerededir diye sordu. Tekâmen racülü diyor, o zat ayağa kalktı, De, ya Resulallah ben sordum. Ne sordun? Kıyamet ne vakit kopar? Ne yapacaksın kıyametin kopmasını? O bir emri mühimdir. Bu olacaktır bu. Kıyamet kopacaktır. Sen kıyametin vaktini öğreneceğine kıyamet günü için ne hazırladın diye sordu. Hani bazı insanlar var ki kendilerine kabir hazırlıyorlar. Yüz binlerce lira verip kabir hazırlıyorlar. Yahu kabir hazırlama kendine. Kendini kabre hazırla. Orası karanlıktır. Nur götür. Oranın nuru tevhidi ilahidir, zikrullahdır. Amali salihadır. Yoldaşı amali salihadır. Nuru zikrullah'tır. Bir çukur bulurlar seni, beni oraya koyarlar. Kendine kabir hazırlama, kendini kabira hazırla. Kıyamet bir emre mühimdir, olacaktır. Sen kıyamet günü için, için ne hazırladın dedi Cenab-ı peygamber o zada. İyi dinleyiniz kulaklarınız. O zatta buyur, o dedi ki Ya Resulallah Eshab-ı İkram'ın içeriye Cenab-ı Peygamber'e yani Eshab-ı İkram'ın içeri girenleri Resul-i İkram'a e hitab ettiler. Bu de feda ki ebi ve ümmi Ya Resulallah. Anan babam sana feda olsun Ya Resulallah derlerdi. Öyle hitap ederlerdi. Allah da Kur'an'da Ya yülle zinamü la tekulu La tekulu râina ve kulun zûrna diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Bana bak Ya Resulallah demeyiniz. Terbiye istiyor Allah. Nazar etmez misin ya Resulallah? Bana bak deme. Bana bak deme. Bana nazar etmez misin? Birbiriyle konuşurken de böyle. Kabalığı sevmez Allah. resul Ekrem hiç sevmez. Gayet naziktir. Çünkü rahmeten illa alemindir. Allah'ın rahmet ve rahmeti sıfatları ona tecelli etmiştir kainata. Vallahi ya Resulallah kıyamet günü için benim böyle uzun uzun ibadetim yok. Ben Allah'ın faraizini yerine getiririm. Yani beş vakit namaz kılarım, senede bir ay oruç tutarım. Uzun uzun ibadetlerim yok ama iyi dinle. Böyle uzun uzun ibadetlerim yok benim ama bir şey var. Nedir? Allah'ı ve seni çok severim. Allah. i sallallahu aleyhi ve sellem ona müjde verdi. Dedi ki, ve karim sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'amen ahabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Ey Arabi! Sen de benimle berabersin dedi. Allah Allah. Diyor ki sahabi, biz o güne kadar korku içindeydik. Yüreğimiz titriyordu. resul Ekrem'lerin bir makama varamayız. Biz onun yüzünü göremezsek duramayız. Aşıkız çünkü resul Ekrem'e. O ahiret aleminde bizden ayrılırsa onun makamı biz düğün makamında kalırsak bizim halimizce olur diyor. Anlatır ki bu hadisle kişi sevdiğiyle beraberdir. Yüce peygamberi kim seviyorsa o Allah'ın sevgilisini hazinetini bir miktarcık yani bir dikkate anlatım size. Onu kim seviyorsa onunla beraberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi efendim burada bir söz daha var. söylemeden geçirmeyeceğiz. Bakın ama temayülat-ı kalbiye efali ihtiyar eden değildir. Yani bir adam bir adamı ola sevemez. Sen anlayacaksın. Peygamberi nasıl seveceğiz? Allah'ını nasıl seveceğiz? Hak sevgisi tabi ilahiden gelir. Fakat bu ilahi sevgiyi davet Resul-i Ekrem'in sünnetlerine riayet ederek Allah'a itaat ederse kul Allah'ın muhabbetini kul üzerinde celbeder, davet eder. Ve Resul-i Ekrem'in sünnetlerini ve esmasını andığı vakit de salavati şerife getirirse söyleye söyleye mana tarlasına muhabbet tohumunu atar. Bir de onu göz sularsa yakın bir zamanda onun meyvasını yer. Vallahi yedül adarüsselam ve etmen inşay Rasulullah'ın